Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ebu Cafer Elhazin Değerli dinleyenler, bilimsel bilgi evrenseldir. Irk, milliyet, din ve cinsiyet gibi ayrımları gözetmez. Bugün ulaştığımız bilim düzeyine başlangıçtan bugüne her uygarlığın katkısı etkisi olmuştur. Müslüman bilim insanlarının yaptığı araştırmalar ve keşiflerde dünya bilim mirasını ciddi şekilde zenginleştirmiştir. Müslüman bilim insanlarının çalışmalar yaptığı bilim dallarından biri de matematiktir. Matematik alanında önemli çalışmalar yapan alimlerden biri Ebu Cafer el-Hazin. Tam Ebu Cafer Muhammed bin El-Hüseyin, El-Hazin, El-Horasani, Es-Sagani el olan büyük matematikçi, Horasan kökenli olup Merv yakınlarındaki Sagan bölgesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yılları hakkında fazla bir bilgimiz yok. Buhara'da bulunduğu yıllarda Samani hükümdarlığı döneminde vezirlik yaptığı biliniyor. Bir dönem Büveyhiler ve Samaniler arasında elçilik de yapmış. Hazin, kendi zamanında ve kendinden sonraki dönemlerde ileri gelen alimler tarafından matematik ve astronomi alanlarında önemli bir otorite olarak kabul edilmiş. Eserlerinden alıntı yapan veya bazı teoremlerde fikirlerini tartışan matematikçiler arasında Ebu Nasr bin Irak, Biruni, Ebul Cud Muhammed bin Leis, Ömer Hayyam ve nasıriddin Tusi gibi önemli isimler yer alıyor. Tarihçi İbnül Kıtfi, Ebu Cafer el-Hazi'nin aritmetik, geometri ve astronomiye dayanarak yapılan hesaplamalarda uzman olduğunu, ayrıca astronomi gözlemleriyle ilgili teorik ve pratik disiplinleri iyi bildiğini söylemekte, onun Zijus Safai, yani gözlem cetvelleri ve kitabül mesailil adediyye, yani bazı problemlerin sayı analizleri kitabı adlı çalışmalarından bahsettikten sonra en iyi çalışmasının, o güne kadar yazılanların en mükemmeli kabul edilen gözlem cetvelleri olduğunu söylüyor. Değerli dostlar, el Hazin Cebir alanında önemli çalışmalar yapmış. Cebirde çözümleri daha çok tam sayılar olabilecek denklemler üzerinde durmuş. Ünlü matematikçi Ebu Abdullah Muhammed el-Mahani'nin Arşimetin Küre ve Sütunlar isimli bir kitabındaki önermeden yola çıkarak üçüncü dereceden kurduğu ve kendisinin çözemediği Mahani Denklemi adı verilen denklemi ilk çözen El-Hazin olmuştur. Hazin bu denklemi kronik kesitler yardımıyla çözmüştür. Ömer Hayyam'ın aktardığı bilgiye göre, kübik denklemlerin çözümü konusundaki bu ilk başarıdan sonra birçok matematikçi bu denklem türlerini Hazin'in yöntemiyle çözmeyi başarmıştır. Hazin, günümüzde halen tam olarak anlaşılamamış olan Öklid'in 5. postülasını, yani ön doğrusunu ispatta çalışan İslam matematikçileri arasında ilk sırada yer almıştır. Yine Ömer Hayyam'ın aktardığına göre, Hazin, 5. postülayı bir postüla olarak değil, bir teori olarak ele almış ve isparta çalışmıştır. İslam matematiğinde Hazin'in bu çalışması, yüksek ihtimalle paraleller teorisi konusunda yapılan ilk orijinal çalışmalardan biridir. Ayrıca Hazin, Yunan matematiğinde öncülleri Ödoksos ve Arşimet olan tüketme usulüyle cisimlerin hacimlerini hesaplama yöntemini geliştiren Müslüman matematikçiler arasındadır. El-Hazi'nin matematik ve gökbilimle ilgili 15 kadar eser kaleme aldığı biliniyor. Bu eserlerden ikisi tam olarak ikisi de parçalar halinde günümüze ulaşabilmiştir. Şerhü Kitabı Öklidis yani Öklid'in kitabına şerh eseri geometrik konuludur ve Hazin'in günümüze ulaşan eserlerinden biridir. El Medhanül Kebir ila ilmin nucum yani gök bilimine büyük giriş kitabı da günümüze ulaşmıştır. Parçalar halinde elimizde bulunan eserleri ise Tefsirül Mecisti yani El-Mecisti tefsiri ve Zic-us-Safai yani gözlem cetvelleridir. Ebu Cafer El-Hazin hayatının son dönemini reyde gözlemler yaparak ve kitaplar yazarak geçirmiş, 971-972 yıllarında yine burada vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır